Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Pırlanta Kolye Radyo için yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu Yöneten Dinçer Sümer Efekt Mehmet Turgut Teknik yapım İsmail Hemikli Aygün Gökçen Oynayan sanatçılar Nihan Derya Baykal Hala Hepşen Akar Adnan Kazım Akşar Baba, Sönmez Atasoy Kahveci, Ensar Kılıç Seviyor Sevmiyor Seviyor Nihan e ne yapıyorsun orada e, Papatya falına bakıyorum hala Seviyor Sevmiyor seviyor, Papatya falı mı sevmiyor, <gülüyor> Sen çok yaşa Seviyor sevmiyor, sevmiyor Bana neler hatırlattın şimdi Neler hatırlattın? Seviyor, Orta Seviyor Ortaokul çağlarında Genç sevmiyor. kızken bizim de işimiz gücümüz buydu ben okul çağlarını çoktan geçtim diye mi kadın? Yok canım ama ne bileyim çocukça geliyor bana şimdi ah, Haklısın benim gibi genç sayılmayacak bir kıza yakışmıyor değil mi? Nihan onu demek istemedim Bugünlerde de pek alıngan oldun farkında mısın? Bir kere genç sayılmayacak yaşta değilsin 27'sine yeni bastın 28 Neyse canım ha 27 ha 28 ne fark eder? İnsan olgunluk yaşlarında daha iyi bir evlilik yapar bence Neden? daha mantıklı olurdu da ondan. Küçük yaşlarda daha çok duygularına kulak verir insan. Sen de öyle mi yaptın? Bana bakma sen. Evlenmeyi senin kadar istemiyordum ki. Benim istediğimi nereden biliyorsun? E, papatya fanına bakıyorsun ya. E sen de yapıyor musun bunu? <gülüyor> Anlaşılan niyetin beni köşeye sıkıştırmak. Oldukça da güzelmişsin. Sen evde kalmayacaksın. Korkma canım. Korktuğum yok. Ama arkadaşlarım hep evlendiler. Çoluk çocuk sahibi oldular. Bu da benim pek beğenilen biri olmadığımı gösterir Saçma ee, Sen pekala da Gösterişli bir kızsın Güzel diyemiyorsun bak Güzelsin de <gülüyor> Teşekkür edecek değilim Çünkü ben söylettim bunu sana Ne dersen de aklı başında bir kızsın Evliliği şimdikiler gibi hafife almıyorsun Yalnız kendine uygun birini bulmak zorundasın <gülüyor> O da şimdilerde öyle az ki <gülüyor> İster misin ben de biraz hafife alayım senin yapabileceğin şey mi bu Canım laf olsun diye bir kez denemenin ne zararı olur Beğendiğin biri mi var yoksa Ooo yüzlerce <gülüyor> Önemli olan kendimi beğendirmek Saçımı yapan berber kız ne dedi biliyor musun Boynundaki pırlanta kolyeyi sat Son model bir araba al O zaman bütün delikanlılar koşar peşinden dedi Arabası olan kızlar hemen evleniyormuş. Bak sen. <gülüyor> boynundaki pırlantanın değerini biliyor değil mi? Buna ben de şaştım. Bir var elması olduğunu bilebildi. Neredeyse değerini de söyleyecekti. Oradakiler duymasın diye ben susturdum. Ee, bu kolyeyi öyle yerlere giderken takmasan iyi olur. Bir boynundan çeki verirdi. <gülüyor> Merak etme, değerini bilen az. Ara sıra gün ışığı görmesi gerektiymiş. O yüzden takıyorum. Yine de takılması gereken yerlerde tak Aman hala nereye gidiyorum ki Hoş rahmetli annen hiç boynundan çıkarmazdı ya Ona yakışırdı herhalde Sana da yakışıyor Sanmam Belki garibine gidecek ama Onu biraz da neden sık takmak istemiyorum biliyor musun Bir çeşit kıskançlık da diyebilirsin buna Anlayamadım ee, Kolye boynumdayken kimse yüzüme bakmıyor gibi geliyor bana Hep ona bakıyorlar sanki Gerçekten garip kuruntularım var senin benim bildiğim kadın dediğin ziynetiyle övünür Ben övünmüyorum Söyler misiniz bana Bugün benim odayı hanginiz topladı Ben abi ne oldu Kitap açacağım yerinde yok Ay baba bağışlayın ben almıştım e, Yerine koymayı unutmuşum Öyleyse şimdi koyabilirsin e, Hemen Bilirsin ki her şeyin yerli yerinde olmasını isterim Haklısınız baba Biraz düzensiz oldu bu günlerde sen de farkında mısın? Kitap açacağını yerine koymadı diye mi bu sözler? Benim kızım en azından benim kadar düzenli olmalı Onun evlenmemiş bir kız olduğunu unutuyorsun de bir bunu söylemekle bugüne kadar evlenmemiş olmasından beni sorumlu tutuyorsun galiba Aldığı terbiyenin de bu işte etkili olabileceğini düşünürsek akla gelir elbette Onu yetiştiren sensin Yanlış terbiye verdiğime inanmıyorsun ya Bugüne kadar evlenme işinin sebeplerini düşündün mü hiç? Öyle şeyler kısmete bağlıdır Benim için de öyle demişlerdi Sence daha başka sebepler mi var? Tabi Bunu da en iyi ben bilirim Bak sen Nedir bildiklerin söyler misin? Umarım bizi yetiştirenleri suçlamaya kalkışmayacaksın Ne yazık ki suçlayacağım İnsanlara güvenmemeyi telkin ettiler hep bize Ta çocukluktan kafamıza sokuldu bu ee, sokakta yanağımızı okşayan bir yabancının ilgisini bile kötüye yormamız gerektiği öğretildi. Böylece de gösterilen her ilginin hatta iyiliklerin ardında kötü niyet arama alışkanlığını edindik ne yazık ki. Tedbirli olmanın hiçbir kötü yanı yoktur bence. Tedbirli olacağım diye insanlara umacı gözüyle bakmanın mantık neresinde söyler misin? Onların iyi niyetli olduklarına inanıncaya kadar izlenmesi gereken en iyi yol budur bence. Sence öyle? Bunun sana bir zarar oldu mu? Elbette oldu Bu düşünce yüzünden yapılan bütün evlenme tekliflerini şüpheyle karşıladık <gülüyor> Önüne gelenle evlenecek değildin ya Ama taliplerinin bir tanesini hatırlıyorum da <gülüyor> Baya iyi bir insanmış Ne yazık ki sonradan öğrendik bunu Evet iş işten geçtikten sonra Bizi böylesine korkak yetiştirmelerinin sonucu hep bunlar Kızımın da öyle yetiştiğini mi söylemek istiyorsun? Bu konuda biraz hoşgörülü davransan iyi edersin Baskı yaptığımı sanmıyorum Bir damat adayında aranması gereken niteliklerden sık sık söz etmen... E, ...baskı sayılmaz mı? Biliyorsun ki... ...karım öldükten sonra analık görevi de üzerime yüklendi Çifte sorumluluk taşıyan bir büyük olarak... ...onu uyarmak görevimdir Görevini geride izleyerek de yapabilirsin Neden? Uyarıların yüzünden evleneceği adamı... ...önce sana beğendirmek zorunda olduğuna inanıyor. Hiç de ya bana atılacak bir düşünce değil Abi ah Tıpkı babam gibisin ah, Kitap açacağını yerine koydum baba Ha sağ ol sağ ol Sokağa çıkınca ilk işim sana bir kitap açacağı almak olsun O kadar gerekli değil baba Ara sıra da olsa kitap okuman hoşuma gidiyor Okuduklarım romandan başka bir şey değil ki Olsun Romanlar da iyi kötüden ayırmasını öğretir insana <gülüyor> İlahi baba iyi kötüden ayırmak Bir romanın öğretebileceği kadar kolay bir işse <gülüyor> Ah bak güzel bir konuya değindin Biz de halanla şimdi bunu konuşuyorduk Aslında bu ikisini birbirinden ayırabilmek Tecrübeli insanların işidir <gülüyor> Belki de haklısınız Her neyse her neyse Ben biraz çalışacağım bir süre odamın kapısını açmazsanız iyi olur Peki abi rahatına bak sen ee, Kahve ister misiniz baba Sağ ol istersem seslenirim Aa, Bana bak kitap açacağı için Söylediklerime gücenmedin ya <gülüyor> Hayır baba ee, Gücenmek gerekiyorsa kendime gücenmeliyim Düzensizliği ben de sevmiyorum biliyorsunuz Bilmez miyim Benim kızım da öyle olmalı elbette Nihan isterseniz salanla biraz çarşıya çıkın N Neden ne bileyim belki almak istediğin şeyler vardır Bir şeye ihtiyacım yok baba sağ ol Sen bilirsin Biliyor musun hala 28'ine değil ya 68 yaşıma da gelsem Babamın gözünde öteberi satın almakla mutlu <gülüyor> olabilecek bir çocuğum hala Evlendiği zaman değişir <gülüyor> Evlenebileceğime inanıyor mu dersin Neden inanmasın en değerli varlığı ben olduğuma göre Beni emanet edebileceği insanı Şu zamanda kolay kolay bulacağını sanmam Saçma O mu bulacak sen mi Ben de bulsam yine de onun onayı gerek Aklını başına topla Önce kendi onayın önemli ah, ah, ne Yoksa biri mi var ah, Dur dur. Ah, dur bakayım Demin papatya fanına bakıyordun sen Kimeydi o söylesene <Gülüyor> Söylersem gülersin e, Tanımadığım birine hala Tanımadığım birine mi? Nasıl yani? E, yani ne adını biliyorum ne de yüzünü gördüm Anlayamadım Bir dakika Hı. E, Gazetenin şurasını okur musun? Ne yazıyor? Gözlüğüm yok yanımda sen oksana Bir evlenme teklifi bu Bilirsin değil mi gazetelerde bunu iş edinen sütunlar vardır Duyarım Dinle 30 yaşlarında sarışın, orta boylu, yeşil gözlü bir gencim Bugüne kadar hiç evlenmedim Ama pek toy biri de sayılmam Kötü alışkanlıklarım yoktur Aklı başında kişilik sahibi bir genç kızla tanışmak istiyorum Beğenirsem evlenirim Güzellik önemli değil ama pek de olmamalı İsteklilerin ciddi bir öneri rumuzuna başvurmaları rica olunur Hı? Ne dersin buna? Hay Allah, ben de ciddi bir şey var sanmıştım Neden ciddi olmasın? Mektup yazdım bile Aa, Sahi mi söylüyorsun? Neden şaştın hala? Ne bileyim ben Senin gibi ağırbaşlı bir kızın yapacağı şey değil de bu Bir kere deneyeyim dedim Ne yazdın mektuba? Ee, kendimi tarif ettim ve istiyorsa buluşabileceğimizi söyledim. Adres falan vermedin değil mi? Verir miyim hiç? Peki nasıl buluşacaksınız? Eyüp sırtlarında halıca bakan kuytu bir çayhane var. Hep yabancı turistler gelir oraya. Bunu iyi düşünmüşsün. Gözlerden uzak bari. <gülüyor> Yazdığım gün ve saatte oraya gelip yakasına sarı bir çiçek takarak kendisini belli etmesini söyledim. Yine de korkulu bir iş bu. Neden korkulu olsun? Peki ya kötü biri ise? E, görünce belli olur. Gözüm tutmazsa hiç yanına yanaşmam Beni nereden bilecek Aman Nihay yine de dikkatli ol Öğlelere bir kere yapıştılar mı Yakanı kurtaramazsın <gülüyor> Merak etme hala beni tanımıyor ki Çay gül bir dakika bakar mısınız lütfen ee, Bana mı söylediniz ee, Evet ee, Bağışlayayım birini mi arıyorsunuz Neden sordunuz ee, Bakınıyordunuz da Yakamdaki şu sarı çiçek size bir şeyler anlatmıyor mu Evet ama e, Sanırım aradığım siz değilsiniz <gülüyor> Tamam aradığınız benim ee, Olamazsınız Haklısınız Gözlerin yeşil saçlarında sarı değil diyeceksiniz Üstelik boyum da ortanın üstünde Hayır kırıklığa mu uğradınız yoksa? Demek ki yazdıklarınız doğru değildi. Hayır hayır hayır hayır doğruydu. Ama işin şekli değişti. Daha doğrusu o yazıyı yazan ben değildim. Siz değil miydiniz? Evet ama her şeyden haberim var. N nasıl oluyor bu? E, oturalım da anlatayım. Sizinle oturamam. Aa, neden? E, yabancı birisiniz de onda. <gülüyor> yabancı biri mi? Tanadık biriyle mi oturmayı düşünüyordunuz yoksa? E, hayır elbette. O yabancı biri değil miydi sanki? O da yabancıydı ama... Haydi canım haydi. Saçlarım sarı değilse bu benim suçum mu yani? Ha, ama illa da öyle olsun istiyorsanız boyatırım merak etmeyin. Alay etmeyin lütfen. Ben ciddi bir niyetle geldim buraya. Ciddi niyetle mi? Rolünü oynayan, iyi oynayan bir aktris değilseniz galiba inanmam gerekecek. <gülüyor> Afedersiniz gitmek zorundayım Aa, Durun durun durun Nereye gidiyorsunuz daha tanışmadık bile Lütfen bırakın kolunu Herkesin bize bakmasını istemiyorsanız Devanmekten vazgeçin Görmüyor musunuz bir olay var sanacaklar Bir dakika beni dinlemekle bir şey kaybetmezsiniz ki Neden dinleyecekmişim sizi Beklediğiniz kişinin neden gelmediğini merak etmiyor musunuz Hayır onu tanımıyorum bile Aa, Ama tanımadığınız Hı? halde buluşmak istediniz Ne söyleyecekseniz söyleyin hadi çabuk Oturalım da öyle Lütfen Bakın herkes bize bakmaya başladı. Peki. Heh, güzel. Nereden? Ee, bakar mısınız? Bir şey içecek değilim. Madem köy oturduk, buna zorunluyuz. Bedava oturtmazlar ki. Buyurun. Ee, ne içersiniz? Hiçbir şey. Ee, bize iki çay lütfen. Baş üstüne. Çay iki. <gülüyor> İçmek zorunda değilsiniz, merak etmeyin. Aşklin ama her zaman böyle aksi misiniz? Benden söz etmeyi bırakın lütfen. Ha haklısınız. Beklediğiniz kişiden söz edecektim değil mi? Bakın. Gazete yazı yazan o ama sizin gazete aracılığıyla gönderdiğiniz mektubu okuyan benim. Sebebine gelince böyle istek yazıları çoğunlukla eğlence arayan kimseler tarafından vakit geçirmek için Ya da alay olsun diye verilir gazeteye Daha doğrusu boş vakti çok olanlar tarafından Sizin anlayacağınız sarışın arkadaşım da bu tür zevzeklerden biridir Tahmin etmeliydim Ama sizin mektubunuz bir rastlantı eseri olarak benim elime geçti Şu sarı çiçek parolası da güzel bir buluş doğrusu Böyle bir buluşun sahibi ilginç biri olsa gerek dedim. Bunun için mi geldiniz? Pek de yanılmamışım Anlaşılan sizin de arkadaşınızdan pek farkınız yok Ne yalan söyleyeyim Gerçekten bu işi ciddiye aldığınızı bilseydim Belki de gelmezdim Öyleyse sessizce kalkıp gidin lütfen Aa, Çayımı içmeden mi Bakın bu olmaz işte Bir erkeğin durup dururken birdenbire masadan kalkıp gitmesine Elalem ne demez Hem bana sorarsanız yüzünüzü o kadar asmayın derim Herkes tartıştığımızı sanacak <gülüyor> En iyisi tatlı tatlı konuşuyormuşuz gibi yapalım Buna hiç gerek yok ne merak ediyorum biliyor musunuz Arkadaşım gelseydi ona da böyle mi davranacaktınız acaba Ne niyetle geldiğini anladığım zaman elbette <gülüyor> Size ne niyetle geldiğini söyler sanki Siz söylediniz ya ha, Söylememek daha doğruymuş desenize Yalancılığı beceremem pek Ama görüyorsunuz işte zararını görüyorum <gülüyor> Şu çayları beklemek zorunda mıyız Sanırım evet Ne zaman gelecek söyler misiniz Aa, Gecikmesinden de beni sorumlu tutamazsınız sanırım Söyler misiniz bana buraya gelmekle ne elde edeceğinizi umuyordunuz? Ha şöyle tasta tatlı konuşmak için güzel bir başlangıç. Bunu sormak hakkınız elbette. E, sadece merak ettiğim için sordum. Gerçekten bu kadar saf mısınız siz? Ne demek istiyorsunuz? Ha ah, e, galiba patabasızlık ettim ama siz de kabul edin ki bu tür bir buluşmayı ciddiye alan biri için başka türlü düşünülemez. E, haklısınız gelmemeliydim. Gerçekten evlenmek isteyen biriyle karşılaşacağınızı umarak mı geldiniz? Hiç değilse insanın duygularıyla alay edilmeyeceğini umuyordum Aa, iyi ki bu münasebesiz oyuna başlayan ben değilim Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için kendimi bağışlamazdım O kadar abartmanıza gerek yok Bununla beraber her işte bir hayır vardır derler Bundan sonra daha dikkatli olursunuz umarım Verdiğiniz ders için çok teşekkür ederim Şu çayların geleceği yok ben kalkmak zorundayım Aa, Bir dakika bir dakika Garson Buyurun bayım, iki çay rica etmiştik. Geliyor bayım, taze demleniyor onun için gecikti. Kusura bakmayın. Gördünüz ya benim günahım yok. Hem acelelis ne anlayamıyorum. İşler umduğunuz gibi çıksıydı, uzun uzun konuşacak değil miydik? E, farz edin ki gene öyle. Ha? Konuşmamızın bir sakıncası var mı? Evet. Belki de haklısınız. Öyle mademki madem ki kalktı ortadan... Yalnız başka konulardan da söz edebilirdik ee, Mesela bir rastlantı eseri olarak Aynı masaya oturmuşuz ha? Siz beni tanımıyorsunuz ben de sizi Ama boyuna somurtacak değiliz ya Birbirlerini tanımayan insanların da konuşacak bir şeyleri olabilir Neden olsun Neden mi Can sıkıntısından elbette Şu anda sıkılmadığınızı iddia edemezsiniz İyi bildiniz İşte çayınız Aa, Teşekkür ederiz Hadi. Afiyet olsun Eğer kaşlarınızı çatarak cevap vermezseniz Size bir şey soracağım Merak etmeyin Hiçbir soruyu önemseyecek değilim Güzel güzel Laf olsun diye konuşuyoruz zaten İstanbul'dusunuz değil mi? Neden sordunuz? Buluşma yeri olarak burayı seçmeniz ilginç geldi de bana Bugüne kadar görmemiştim Doğrusu insanı büyüleyen bir manzarası var Öyledir ee, Ara sıra geldiğim için bilirim Ara sıra buraya gelirsiniz demek Evet e, Babamla <gülüyor> Babanızla öyle mi Başka türlüsü de düşünülemezdi zaten Neden Buraya ilk kez yalnız geldiğiniz her halinizden belli oluyordu ondan Anlaşılan sezme yeteneğiniz kuvvetli Kendini övmek istemem ama Biraz öyledir Biriyle birkaç dakika konuşayım Onun hakkında istediğiniz bilgiyi verebilirim size Mesela Sizi ele alalım Aileniz oldukça tutucu değil mi? Nereden anladınız? Öylesine ürkeksiniz ki... Babanız terbiye kurallarında çok önem veren biri... Sanırım e, oldukça da kültürlü... Belki de... Öğretmen... Ha, yanılıyor muyum? Hayır... E, pek yanılmış sayılmazsınız... Gördünüz mü? Bunu anlamak için falcı olmaya gerek yok... Konuşmanız belli ediyor... Konuşmam mı? Evet... Düzgün ve mantıklı... Bir insan bu tür yetenekleri okuldan değil daha çok aile içinden edinebilir Gerçekten şaşırmadım desem yalan olur Ama ne yazık ki oldukça dar bir çevre içinde yetişmişsiniz Bunu nasıl anladınız? İnsanlara güveniniz yok da ondan ha, Bunu da nereden çıkarttınız? Boynunuzdaki elmas hı? Gerçek bir bağ Elmastan anlıyorsunuz demek Heh, Biraz anladım ee, Peki ama bunun güven duygusuyla ne ilişkisi var? Sade giyimi seviyorsunuz Buna rağmen hiç gerekmediği halde Bu kolyeyi boynunuza takarak gelmenizin Bir tek anlamı olabilir Karşınızdakini sınamak Karşılaştığınız kişi Sizinle değil de daha çok Bu kolyeyle ilgilenirse Sınavı kaybetmiş olacak Yanılıyor muyum? Oldukça zekisiniz doğrusu <gülüyor> Biraz da cesur diyebilirsiniz bunu söylemekle kendimi ele vermiş oluyorum bir bakıma Bir art düşünceniz olsaydı söylemezdiniz herhalde Ne güzel düşünüyorsunuz Ama gene de karmaşık duygular içinde olduğunuz belli Neden olsun Belki de kuyumcusunuz siz <gülüyor> Bu da akla gelebilir ama değilim Mesleğimi merak ediyorsanız söyleyebilirim Merak etmiş değilim Yo, Ben yine de söyleyeyim Bir firmanın pazarlama işini yapıyorum <gülüyor> Aylaklığa pek uygun bir meslektir yani Sıkıntılı biri olduğum için oturduğum yerde görev yapamam sizin anlayacağınız Ama işimde pek başarısız biri sayılmadığımı söylerler Hiç değilse firmanın iflas etmesine meydan vermeyecek kadar yararlı olabiliyormuşum Desenize bugününüzün boş geçmesine sebep olduğum için firmanıza bilmeden zarar veriyorum Yok canım yıllık iznimi kullanıyorum Biz gezgin satıcılar işimizi dolaşarak gördüğümüz için iznimizi oturarak geçirmek isteriz İlginç bir meslek Bence pek değil İnsanın belli bir yeri yurdu olmalı. Hatta evi her akşam kapısını açacağı bir aile yuvası. Öyle değil mi? Bilmem. Haydi canım, bunu en iyi sizin bilmeniz gerekir. Neden? Evlenmeye canatan biri olarak düşünüyorsunuz beni değil mi? Haklısınız. Buraya gelişimin bundan başka bir anlamı olamaz. Ah oh, ya ya ya, kendinizi suçlamayı bırakın şimdi. Doğrusunu söylemek gerekirse, asıl saçmalık böyle şeyleri hafif alanlarda. Bu bakımdan ben de kendimi suçlu hissediyorum Kimseyi suçlamaya hakkım yok Gene de derim ki bu işlerde fazla titiz olmak gereksiz bence İşi nasıl olsa şansa bırakmak zorundasınız Hiç tanımadığınız biriyle hayatınızı birleştiriyorsunuz çünkü Neden tanımadığım biri olsun? Evleneceğiniz kişinin yılların verdiği iyi ya da kötü alışkanlıklarını 5-10 gün içinde öğrenebilecek misiniz sanki? Elbette İnsanın kendine güvenebilmesi güzel bir şey Doğrusunu isterseniz ben sizin kadar güvenli değilim. Bunun için mi evlenmediniz? Ben mi? Ah, evli olmadığımı biliyorsunuz demek. Az önce kendiniz söylediniz ya. Yo, hayır, ben sadece insanı bir aile yuvası olmalı dedim. Ah, i̇kisinin de aynı anlama geldiğini sanmıştım bağışlayayım. <gülüyor> Bağışlanacak bir şey yok canım. Böyle sanmakta haklısınız. Evlilikte mutluluğu bulamayan insana evlenmiş gözüyle bakmamak gerek zaten. Anlatabiliyorum diyeyim. Anlatmak zorunda değilsiniz. Ne garip, yarım saattir burada oturmuş birlikte çay içerek konuşup duruyoruz Oysa birbirimizin daha adını bile bilmiyoruz Buna gerek yok sanırım Neden? Az önce dediğim gibi bir rastlantı eseri Mesela trende karşı karşıya oturduğumuzu ve şundan bundan konuştuğumuzu düşünün Konuşmak için önce tanışmak gerekmez mi? Burası tren değil ki E ne çıkar bundan? Bence kendimi tanıtmakta hiçbir sakınca yok Adım Adnan Az önce de dediğim gibi serbest çalışıyorum Kazancım bazen az bazen çoktur Ama iyi yaşamayı severim Bu yüzden arkadaşlar kont adını takmışlardır bana Bazen de karabatak derler Neden biliyor musunuz Cebimde param bitince hiç ortada görünmem İlginç bir hayatınız var İnsana durup dururken bir sürü at takmazlar elbette Size de at oldu mu Hayır Göze batıcı aşırılıklarım pek yoktur Bunu siz bilemezsiniz Ben olsam takardım hemen Mesela... Mesela bayan profesör derdim size Profesör mü? Neden? Ee, profesörler ne kadar yumuşak huylu olurlarsa olsunlar... Kaşlarını çatmadan duramazlar Bu da öyle yapmak gereğine inandıkları içindir sanırım Aa, Komik yargılarınız var <gülüyor> Babam da profesördür ama e, hiç de kaşlarını çatmaz Öyleyse kalıbımı basarım ki... Yeni terbiye yöntemlerinden yana olan bir e, pedagoji profesörüdür ha... <gülüyor> Aksine matematikçidir Güldünüz Gülmek çok yakışıyor size Bunu benimle ilgilendiğinizi belli etmek için mi söylüyorsunuz? Öyleyse gerek yok ah, İçten gelen duygularımı açıkça söylemekten kaçınmam Adınızı hala söylemeyecek misiniz? Korkmayın canım isimler ne yenir ne içilir Nihan ah, Oldukça romantik bir isim Babanızın matematikçi olduğuna inanmak güç. Bu adı annem koymuş Öyleyse anneniz duygulu biriymiş ee, Ben pek hatırlamıyorum Öldüğü zaman altı yaşımda yokmuşum bile Sizi babanız yetiştirdi demek ee, Bir de halam var Halanız mı? Hani şu kraldan çok kralcı olan e, Abusşehreli halalardan mı yoksa? <gülüyor> Hayır Krala karşı olanlardan <gülüyor> Anlıyorum Yoksa bu buluşmayı gizlice O musallık verdi size neden versin Anladığıma göre halanız hiç evlenmemiş Neredeyse falcı olduğunuzu düşüneceğim Aa, Bunu anlamak o kadar güç değil ki Çoğunlukla evlenmemiş halalar En yakınlarını yanında otururlar Öyleleri koca bulma konusunda Geçmiş hatalarından yeterince ders aldıkları için Yeğenlerine hoşgörülü davranma gereğini duyarlar Yanılıyor muyum ee, Pek yanılmış sayılmazsınız Oysa babanız karşıdır buna Öyle değil mi Her neyse Çaylarımızı da içtiğimize göre sanırım kalkabilirim artık Hoşçakalın e, Durun durun ben de geliyorum sizinle e, Durağa kadar götüreyim ee, Bağışlayın ayrı gitsek daha iyi olur Aa, Neden asıl ayrı gitmemiz garip karşılanır Görüyorsunuz ki herkesin gözü hala bizde ee, Garson Paranız burada Hadi gidelim E ee? Soruma hala cevap vermediniz Sorunuza mı? Evet Evlenmeniz konusunda babanız halanızdan daha dar bir görüşe sahip değil mi diye sordum Neden soruyorsunuz? Durumunuz ilginç geldi bana Küçük yaşta annesiz kalmış ve bir bakıma babasının baskısı altında büyümüş bir genç kız Üstelik hoşgörüden yana olan bir de hala var ortada Bu gizli bir savaş gibidir Siz romancı olmalıymışsınız Yanılmıyorum ama değil mi? Evet ya da hayır desem ne fark eder sizin için Hah yerinde bir soru Bunu ben de sordum şu anda kendime Ve nasıl bir cevap aldım biliyor musunuz Bu kız senin ilgini çekiyor dedim içimden Saçmalamayın Aa, Saçmaladığımı sanmıyorum Size bir şey söyleyeyim mi Meraklı gözlerden Uzağız artık Ayrılsak iyi olacak Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz Ayrılma kirmesinden başka bir şey bilmez misiniz siz Yabancı bir erkekle görünmek istemiyorum Saçma şu yukarıdaki çayhanede benimle neden buluştunuz öyleyse Unutmayın ki buluşmak istediğim siz değildiniz Ne fark eder Bütün suç sarı saçlı olmayıp kumral da öyle mi Evet Hadi canım sizde bu işi bu kadar hafif alacak biri değilsiniz siz Ne yapmamı istiyorsunuz söyler misiniz lütfen Önce size askıntı olan biriymişim gibi davranmayın bana Ama neredeyse o kanıyı uyandıracaksınız Yüzüme baksanıza biraz O kadar sulu bir insan suratı var mı bende Olmadığını umarım ha, Öyleyse kuruntulardan kurtarın kendinizi Unutmayın ki bu buluşmayı kendinize uygun bir eş bulmak için düzenlediniz Düzenleyen ben değilim Olsun geldiniz ya Sanırım ortada değişen bir şey yok Farz edin ki sizinle buluşmayı isteyen benim Böyle bir niyetiniz olmadığını söylemiştiniz Fikrimi değiştirdim Buna hakkım yok mu yani Yarım saat içinde öyle mi hı hı. <gülüyor> Bana hemen aşık olduğunuzu da söylemeyeceksiniz değil mi Öyle bir şey demedim ki Evlenmek için mutlaka aşık olmak mı gerek Saçmalamayın lütfen Öyleyse hemen söyleyeyim ki Hoşuma gitmeye başlıyorsunuz Ve ne garipdir ki bu duygu beni ilk defa Evlenme konusu üzerinde düşünmeye itiyor Gördünüz mü olanları Bu işi uzatmayalım dedim size Alayı bırakın lütfen ben çok ciddiyim Sizin için ilginç bir gelişme desenize Önemsemiyor musunuz yani Ne yapmamı istiyorsunuz Biraz daha konuşmak istiyorum sizinle ne yazık ki kalamam geciktim bile ee, Öyleyse yeniden buluşalım ee, Mesela yarın Yapamam Yapacaksınız Lütfen açık söyler misiniz Ciddi olduğunuza beni inandırmak için mi istiyorsunuz bunu Eğer öyleyse boşuna uğraşmayın Hala mı inanmıyorsunuz Sanırım öyle Bu ihtimali siz kaldırdınız ortadan ha, Haklısınız Özür dilerim G Garip bir insansınız doğrusu Biraz öyleyim galiba. Bunu ben de yeni anlamaya başlıyorum. Böyle olacağını bilseydim tanıştığımızda daha efendice davranırdım size karşı. Kabalık ettim. Önemi yok. Benim için var. Anlamıyor musunuz bunu? Lütfen beni kırmayın. İyi niyetinize inanmamı istiyorsunuz demek ha? Bu kadar kuruntulu olmayı bırakın artık. Bir defa daha buluşmakla ne kaybedersiniz? He? Beni daha iyi tanımak için bir imkan işte size Tamam mı? E, madem bu kadar istiyorsunuz Radyo tiyatrosu Pırlanta kolye Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum hala. Beğeniyor musun onu? Beğenmesem üçüncü defa buluşmaya razı olur muydum? Şaşıyorsun değil mi? Neden şaşayım? Ben şaşıyorum Düşünüyorum da hala benim için bir yabancı o Yakışıklı mı? Yakışıklılık insanın beğenisine göre değişir Ama onda hoşuma giden pek çok şey var Konuşmasındaki buyurucu sıcaklıktan tut da Bakışlarındaki buğulu derinliğe kadar en sevdiğim göz renginin koyu kestane olduğunu bilmiyordum şimdiye kadar Gülünce ağzının iki yanında oluşan çukurların erkeklere ne kadar yakıştığını da İnsan birini severse her şeyini birden sever Bana öyle tuhaf geliyor ki bu Sokakta tanıdığım birine ısınabileceğimi aklımdan bile geçirmezdim Ben erkek budalası mıyım yoksa hala? Saçmalama Geçkin kızlarda böyle şeyler olurmuş Bir kere sen geçkin kız değilsin ben olsam neyse Allah korusun <gülüyor> Hay Allah hay Allah Nereden de çıkartırsın bunları Anlaşılan seviyorsun sen onu Ben de bundan korkuyorum ya işte Ama kendimi kaptıracak değilim Merak etme Bu dalalığı bırak İnsan birini her zaman böylesine sevemez Sevmek yetebilseydi sana hak verirdim Ne yazık ki gözümde o hala bir yabancı Üç defa buluştuğunuz halde öyle mi? On defa da buluşsak hep öyle İnsanları tanıyabilmek Sanıldığı kadar kolay değilmiş meğer Belki de öylesine zeki ki Kendini hiç ele vermiyor Kendi kuruntunda olabilir bu Babanın kızısın ne de olsa Kılı kırk yarmak adetinizdir sizin <gülüyor> Unutma ki evlenmek önemli bir olay hala e, O delikanlı için önemli değil mi sanki Delikanlı sayılmaz pek Yaşı 35'in üstünde ha, Daha iyi ya olgun erkek demek ki Öyle görünüyor Görmeden beğendim onu Niyeti ciddi mi sen onu anla yeter Nasıl yani ee, Bakarsın gönül eğlendirme peşindedir Sanmam Şimdi evet desem hemen evlenmeye razı Sahi mi O da seni hemen sevdi desene İşte beni rahatsız eden de bu ya Görür görmez aşık olunacak kadar güzel biri değilim ki ben Aa, Sen de hep bunu söylersin Allah aşkına söyle hala Daha ilk görüşte evlenmeye karar veren birinden şüphe etmez misin hiç Kendinden söz ettin mi ona benim söz etmeme gerek bile kalmadı Ailemizi tanıyor adeta Aa, Nasıl Halime tavrıma bakıp Babamın mesleğini, Nasıl bir hayat sürdüğümüzü Fala bakar gibi bir bir söyledi İlginç Dahası var Boynumdaki elmasın gerçek bir var olduğunu bile anladı Onu takıp da mı gittin Evet Keşke takmasaydın <gülüyor> Onu takarsam karşımdakinin niyetini daha iyi anlarım diye düşündüm Pek de anlayamamışsın Ne gezer Büs bütün tereddütlerimi körüklemekten başka bir işe yaramadı Kolyeyle mi yoksa benimle mi ilgilendiğini hiç mi hiç anlayamadım Ama kolyenin değerinden bile söz etmiş Laf arasında Hatta kolyeyi ne niyette taktığımı bile anladığını belli etti Hiçbir şey gözünden kaçmıyor Tereddüt etmekte haksız mıyım? Değilsin Ama fazla şüpheci olmakta çok şey kaybettirebilir insana unutma Ne yapayım peki? <gülüyor> Dikkatli o. <ol. gülüyor> Şu anda ne düşündüğünü hemen söyle Ne mi düşündü Evet öyle bir dalmıştın ki ee, Ne düşündüğümü biliyor musun Tanışalı on beş gün bile olmadı Nasıl bu kadar yakınlık duyuyorum Sana anlayamıyorum Arkadaşlarım sende şeytan tüyü var derler Belki de doğrudur Neden baktın öyle yüzüne Keşke ben de arkadaşların kadar iyi tanıyabilseydim seni Bırak artık kuruntuyu Boyuna kendimden söz ettim sana Tanıman için yetmez mi Yetmesi gerek ama... Bana hala güvenmiyorsun Öyle bir şey demedim Demedin ama belli oluyor Sana evlenme teklif ettiğim anda bile gözlerinden okunuyor bu Ama hemen kabul ettim Yine de kendinle savaşarak Bunun farkındayım Sen bana aldırma ee, Belki de şu andaki mutluluğumu kaybetmekten korkuyor Kaybetmemek senin elinde artık Bu konuda beni sorumlu tutamazsın Hiçbir zaman Biliyorum şunu da hemen söyleyeyim ki güvenmediğim biriyle evlenmek zorunda değilsin İstersen hemen ilişkimizi kesebiliriz Bu kadar acımasız nasıl konuşursun? O zaman içindeki şüpheyi atmaya çalış Güvenin olmadığı yerde sevgi de olmaz Bunu aklından çıkarma Haklısın Unutma ki benim yerimde başka biri olsaydı Bunu çoktan onur meselesi yapmıştı Sen neden yapmadın dersen Bütün bunları ürkek yetiştirilmiş biri oluşuna veriyorum da ondan Üstelik bunu yapamayacak kadar da seviyorum seni Haklısın Bundan sonra bu konuda bir tek sözcük bile duymayacaksın benden Şu tabiata bak da ibret al Kendini nasıl salıvermiş rastlantıların kucağına Şu kuşlar Şu sinekler Denizin minik dalgaları nasıl da mutlu bir hareket içindeler Baksana Bir tek karamsarlık belirtisi var mı hiçbirinde Gelecek için kaygıları da yok onların Haklısın Babana benden söz ettin mi? Hayır Neden ee, Korktuğum için Seninle nasıl tanıştığımı söylersem Peşin yargılara kapılabilir Babamın bir takım saplantıları vardır e Yine de şu güven konusu değil mi Onu hoş görmeliyiz Hoş görmek bu işi halleder mi dersin ee, Etmez elbette ee? Ne yapmamız gerektiğini Şu an ben bile bilemiyorum Yalnız hiç değilse Onunla tanıştığın zaman aramızdaki ilişkiyi bilmemeli Nasıl olacak bu Ha, sokakta önüne geçip damdan düşer gibi Sizinle tanışmak istiyorum dememi önermeyeceksin ya <gülüyor> Elbette ki hayır Tanışmanız için Uygun bir sebep bulmalıyız Babam güvendiği insana Hemen yakınlık duyar Onda bu güveni uyandırırsak işimiz kolaylaşır Söyler misin nasıl uyandıracağız Bu güveni Hı? Ee, Bilemiyorum ah, Dur dur dur aklıma bir şey geldi Evet evet Neden olmasın bana da söylesen iyi olur <gülüyor> Biraz tiyatroculuk gelir mi elinde? Hem de nasıl Hayat dediğin nedir ki Bir tiyatro değil mi Bilmem kimden bu <gülüyor> Bırak şimdi ee, Şu şu el çantamı Kaybetmiş olacağım ben Ya da bir yerde unutmuş olurum hı? Çok güzel Ben de bulup evinize getiririm Namuslu bir vatandaş olarak Ana, etme. Bence <gülüyor> pek iyi bir plan değil bu İçi boş bir çantayı kim olsa götürüp sahibine verebilir Hele o bir kadın çantası ve bulan bir erkekse işine yaramaz ki İçi boş olmayacak ki Para mı koyacaksın yoksa <gülüyor> Unutma ki ufak tefek parayla olmaz bu iş ee, mi koyacağım ee, Bir dakika Bu kolyenin değerini bilirsin umarım he? Nasıl Pırlanda kolyeyim yani Aa, Neden olmasın Başka kolyem yok ki Gerçekten yapacak mısın bunu ha, Şöyle Evet koyalım içine Heh, İşte koydum bile Al Çantayla birlikte sana teslim başla ama ne yaptığının farkında mısın Elbette Neden şaştın öyle Ben olsam onu boynumdan bile çıkarmazdım <gülüyor> Eminim ki Babam dürüstlüğüne hayran olacak ee, Bak e, Ya Kaybedersem Kaybedeceğini sanmam Gene de oldukça cesursun doğrusu Rahat yaşamak için korkak olmamalı diyen sen değil miydin? Radyo tiyatrosu Pırlanta kolye Çılgınlık bu Beş milyonluk kolyeyi tanımadığın birinin eline teslim ettin öyle mi? Ona bu kadar güveniyorsun yani Bunun için kesin bir şey söyleyemem Aklını kaşırmışsın sen Ya getirmezse Getirmeyebilirdi Ben de bunu anlamak istiyorum ya zaten Ama getirirse neler kazanacağımı biliyor musun hala Getirmezse neler kaybedeceğini de düşünmen gerekirdi Düşündüm elbet Onu gereğince anlayabilmek için bunu göze almak fazla bir fedakarlık sayılmaz Senin için bunun ne demek olduğunu anlıyorum ama bu değerde bir kolye insanı baştan çıkartabilir yavrum O zaman mesele kalmaz hala O kadar üzülmeye gerek yok canım Kolyeyi kaybetmeyeceğiz korkma e, Adresini biliyor musun? Adresi yok ki İş gezilerinden dönüşte hangi otelde yer bulabilirse orada kalıyormuş e, Saat kaç? 11'i geçiyor 11'i mi? A, bu sıralarda gelmesi gerekiyordu Gecikti mi yani? E, henüz pek gecikmiş sayılmaz Babana söz ettin mi kolyeyi kaybettiğinde ah, Nasıl söylerim hala Hemen polise başvurmaya kalkar e, Hem bunun onu üzmekten başka bir yararı olmaz ki Sonra üzülmeyecek mi sanki Aşk olsun Umut kalmamış gibi konuşuyorsun Senin şu soğuk kanlılığına da şaşıyorum doğrusu <Gülüyor> ha. Ha. Ha. İşte geldi hala Geldi ben demedim mi sana O dersin Evet böyle çalacaktı kapıyı iki kere Koş aç heyecandan öleceğim Ah, Hayır babam aşağıda bırakalım o açsın Daha inandırıcı olur bu İşte açtı bile bak Buyurun Birini mi aradınız <Gülüyor> Niham Niham kızım gelir misin biraz e, Geliyorum baba <Gülüyor> Bu çanta senin değil mi Evet evet baba nerede buldunuz onu Bu bey getirdi Kaybettiğini biliyor muydun Elbette Siz mi buldunuz Evet daha doğrusu çocukların elindeydi Neredeyse içini açacaklardı Ellerinden aldım Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Önemli değil Onu nasıl kaybettiğinizi bilmiyorum ama Bir daha çantanızı iyi koruyun İçinde daha değerli şeyler de bulunabilirdi e, Haklısınız Kaybettiğini söylememiştim bana Üzülürsünüz diye söylemedim baba e, Çünkü çantamın içinde e, Bu vardı O da ne parlanta kolye mi yani Evet oh, Büyük tedbirsizlik <gülüyor> Bu kolyenin değerini biliyor musunuz beyefendi Biliyorum efendim Belli ki çok dürüst bir insansınız siz. Rica ederim o kadar da önemli değil. Eh, bir bakıma haklısınız. Sizin gibi dürüst insanlar bu olayı önemli saymayabilirler. Bu beye ne kadar teşekkür etsek azdır kızım e, Haklısınız ama konuğumuzu ayakta tutuyoruz baba ha, Öyle ya bakın dalgınlığıma bağışlayayım lütfen Buyurun buyurun şöyle oturun lütfen Hay Allah salona buyurun Ne yapacağımı ne söyleyeceğimi şaşırdım açıkçası Fardosunuz e, elinizde kalmasın alayım e, Rahatsız etmek istemem Rahatsız etmek mi ne demek o Aksine sizin gibi biriyle tanışmak mutluluk verir bize Üstelik buralara kadar da yorulmuşsunuz <gülüyor> e, Böyle olaylara tanık olmak ne güzel Adınızı bağışlar mısınız? Adnan efendim Tanıştığımıza çok sevindim Benim ben... adım da Fahri Öğretmenim bir yüksek okulda Ben de sevindim efendim Bu iyiliğinizin karşılığını nasıl ödeyebiliriz bilemiyorum Hiçbir şekilde efendim Olayı büyütmeye gerek yok Onu ben bilirim evladım Kızım Kızım konuğumuza bir yorgunluk kahvesi yap Yo, Hayır hayır teşekkür ederim kahve içmek adetim değildir eh, Madem öyle yemeği koyarız sizi oldu mu? Bağışlayın ona da kalamam Kalamaz mısınız? Canım korkmayın bizim evde yemekler pek kötü yapılmaz Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk efendim Tanıştırayım hemşirem Bedriye Adnan Bey Tanıştığımıza sevindim Ben de Her işte bir hayır vardır derler ya Kızımın ufak bir dalgınlığı... ...sizin gibi biriyle tanışmanın mutluluğunu bağışladı bize. Eğer çocukların elinden çantayı almasaydınız... ...bundan mahrum kalacaktık. Üstelik kaç milyonluk mücevherde... ...kim bilir kimlerin eline düşecekti. Bu kolyenin o kadar değerli olduğunu sanmıyorum efendim. Sanmıyor musunuz? <gülüyor> en azından beş milyon. Belki de daha fazla ya. Değerli taşlardan pek anlamıyorsunuz belli. Anlarım efendim... Gerçek bir vaal elması olsaydı Dediğinizin iki misli de ederdi Ama bu yalancısı Yalancısı mı <gülüyor> Yanlıyorsunuz ah, Merhum eşime kendi ellerimle almıştım ben onu Hem de uzmanlara göstererek Aldığınız kolye bu olmasa gerek efendim Dedim ya bu adi taştan yapılmış bir taklit İncelerseniz görürsünüz Kızım versene bakayım şunu <gülüyor> Bakmaya gerek yok baba bey doğru söylüyor Kolyenin bir de yalancı benzeri vardı bizde Unuttunuz mu e, Evet e Vardı gerçekten Birlikte vermişlerdi Ama ben onu ta o zamandan pastanı atıldı sanıyordum Atılmamış çekmecede buldum Sildirip eski haline getirttim baba e Gerçekten Nasıl da aldatıyor insanı Şuraya bak Bedriye Tıpkı aslı gibi Şaştım doğrusu Yemek yalancısını koydun canta ya Evet oğlum. Telaşa düşme işinden anlamalıydım bunu Gitmeme izin verirsiniz değil mi Yemeğe kalmıyor musunuz Başlayın kalamam Hem görüyorsunuz ki bunca güveninize değecek Soylu bir davranışta bulunmuş da sayılır Yok yo, öyle düşünmeyin Yine de sevdim sizi Kalırsanız seviniriz Bunu içten söylüyorum Ne yazık ki kalamam e, Siz bilirsiniz zorlayamam elbette Öyleyse Öyleyse size yeniden teşekkür etmekten başka ne yapabilirim ki Sağ olun Bu arada küçük hanımı da kutlamak isterim Bu kadar tedbirli olmak güzel bir şey aslında Ama gene de derim ki Bazen insanlara güven duymakta da yarar vardır Yoksa çoğunlukla gerçek pırlanta yerine Yalancısını kullanmak zorunda kalırsınız Güvensizlik yüzünden ya ya ya. ya. <gülüyor> Gerçekten çok doğru bir söz. Hoşuma gitti. Yemeğe kalmayışınıza üzüldüm. Ya, bol bol sohbet ederdik. Sağ olun dedim yakalamam efendim. Ya belli ki önemli bir işiniz var. Bununla beraber başka bir gün bekleriz. Kapımız her zaman açık size. Eğer evliyseniz eşinizle birlikte bekleriz. Eşim yok efendim, bekarım. Hoşça kalın. Güle güle, güle güle. Tanıştığımıza çok sevindim Elimde pardüsü vardı sanırım e, Buyurun burada Teşekkür ederim Sizi tekrar görmek bizi çok sevindirecek Unutmayın Teşekkür ederim efendim kalın. Bu delikanlı hoşuma gitti doğrusu İyi bir insan olduğu her halinden belli Ne? Ne? Siz böyle düşünmüyor musunuz yoksa? E, neden düşünmeyelim? Hiçbir şey söylemiyorsunuz da Bir yabancı ne de olsa pek iyi tanımıyoruz Evet ama yine de insana güven veren biri Nasıl anladın bunu baba ee, Ne bileyim Bir ön sezi belki de Ne garip Şu çantanın içindeki kolye Keşke yalancısı olmasaydı diyorum Ben de Sahi mi söylüyorsunuz Bunu yapsaydım sonuç ne olurdu dersiniz Bence Getirirdi yine de Bilinmez abi ee, tabii. Kesin konuşamayız elbette Zaten ben de getirdiğini varsayarak söylüyorum bunu Bu delikanlıyı bir dürüstlük örneği olarak gözümde yüceltmek istiyorum belki de Ne yazık ki bu hakkı onun elinden almış oluyoruz Ne derseniz deyin bu olay beni huzursuz etti Keşke kaybetmeseydin çantayı Ya da madem kaybettin içinde gerçek elması olmalıydı diyorsunuz değil mi? <gülüyor> yok canım yok Saçmalıyorum galiba De, Niye odanın ortasında bir gidip bir geliyorsun e Otursana kızım Heh, İnan ki böylesine tedbirli oluşun hoşuma gitti Peki ama Nereden aklına geldi o çantaya yalancı elması koymak Tedbirli olmayı siz öğrettiniz bana baba Haklısın Ne var ki tedbirim bu kadarı insanlara güven duymayı engelliyor galiba Oysa bu da bir ihtiyaç Çok haklısınız baba İnsan bir bulup şu kolyeyi delikanlıya birkaç gündüğüne emanet verebilseydi Delikanlı onu ne yapardı acaba? Denemeye değer miydi yani? Bence değerdi Ben yaptım bunu baba Yaptın mı? Niye? Gerçek pırlantayı gizlice pardesüsünün cebine koydu Sahi mi söylüyorsun? Ne diyorsun Nihan? Evet oturmayıp dolaşmanın sebebi şimdi anlaşıldı. Neden yaptın bunu kızım? Bence denemeye değerdi de ondan baba. Kolye onun cebinde mi şimdi yani? Cebinde. Belki de bulmuştur bile onu. Anlayamıyorum. Neden gerek gördün buna? Söyler misiniz bana? Benden habersiz bir şeyler mi dönüyor bu evde? Artık gizlemenin yararı yok. İstersen sen anlatala ben anlatamayacağım. Demek böyle Hiç de iyi etmediniz doğrusu Sizi üzmek istememiştim baba Yok yok ee, Üzülmüş falan değilim Sen bakma bana Doğrusunu istersen işin muhakemesini yapabilecek kadar toplayamadım kendimi Ama durumu bilseydim hiç olmazsa delikanlının adresini öğrenirdim Neden? Ee, o zaman onu sınamanın anlamı kalır mıydı? Tatlısın Aa, Ne diyeceğimi bilemiyorum Peki ama ya getirmezse? Göz göre göre kolyenin gitmesine razı mı olacaksınız yani Dedim ya artık bana bir şey sormayın Ben matematikçiyim Rakamlara güvenirim sadece Rakamlara güvenmek her zaman gerçeğe ulaştırmıyor insanı baba Haklısın haklısın galiba Dileyelim ki duygularımız bizi yanıltmasın. Öyle huzursuzum ki Şimdiye kadar gelmeliydi Belki de gelmeyecek Haklısın ama her şeyi göze aldıktan sonra da üzülmenin bir anlamı yok Oo, isterseniz bunları düşünmeyelim artık Madem ki düşünmenin yararı yok ee, Ben odama gidiyorum ha, Yemek hazır olunca haber verirsiniz Bana kızmadınız ya baba ya Hayır yavrum hayır Yapılması gerekeni yaptın sen Telefon ha, Bakıyorum hala Buyurun Nihan Hanım mısınız e, Evet Umarım sesimi tanıdınız ses, ses, Sesinizi mi Yine mi şüphe Kim olduğumu anlamadın mı yani Evet evet anladım Şaşırdım da birden başlayın. Şaşırdın mı neden Beklemiyor muydun yoksa Aksine Arayacağından şüphem yoktu Söyler misin Birincisi yetmiyormuş gibi bu ikinci denemeye neden gerek gördün Cebimdekinden söz ediyorum O bir deneme değildi artık Neydi ya Özür dileme diyebilirsin O kadar mı Değil tabi Peki böylece seni Seni yemeğe gelmek zorunda bırakırım Diye düşündüm Şeytanca bir fikir Böylesine değerli bir pırlantanın Sorumluluğunu cebimde taşıyamam elbette Birkaç dakika sonra oradayım Hı <gülüyor> hı Geliyor baba. Ah çok sevindim. Geleceğini biliyordum yavrum. İçindeki ses çoğunlukla yanıltmaz insanı. O sese güvenmek gerek. <Gülüyor> Kazıl Hayati Çorbacıoğlu'nun radyo için yazdığı Pırlanta Kolya" adlı oyunu sunduk. Yöneten Dinçer Sümer, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar Nihan Derya Baykal, Hala Hepşen Akar, Adnan Kazım Akşar, Baba Sönmez Atasoy, Kahveci Ensar Kılıç.